جئنا لاولان هدانا الله ما توفيقي وعصامي لا Rabbı ağırdı bıkır min mezatı şeyatınlar ve ağırdı bıkır Rabbı ihdırınlar. Ağırdı bılla min şeytani Rəjim. Bılla İrohmanı İrohim. Vamı man kafı man qamı Rabbı man heln fşğan elhava. Fınnı elcennet hıel ma wa sızdıq Allahu Allah manfağına bı Bu gece biraz erken şey yaptık. Haber Türk dediler. İlla sohbet olsun işte. Siz rabet edince çağırıyorlar. Onun için siz millete haber edin. Haberdar edin. Sohbet var. Saat 9.30'da. 9.30'da buçukta da sorular var, fetvalar var. İnsanlar haberdar edin. Böylece yayılsın inşallah. Çok kişilere genele vaaz etmek, fayda vermek özele fayda vermekten daha faziletlidir. Onun için bazı bizim buradaki haklarımızda orayı tercih ediyoruz. Niye tercih ediyoruz? Çünkü fazla insan duyuyor. E, Hidayetlerine vesile ol olmak var inşallah. Rabbim tesirini kalk eylesin. Amin. Siz hemen, zaten buradan bitmiş oluyor. Ondan sonra insanları haberdar edin, mesaj çekin, ulaşın, ulaştırın. Allah da sizi muratlarınıza nail eylesin. Allahım dinini dünyaya hakim eylesin. Allah'ın bizleri hakkı tebliğde muvaffak eylesin. Amin. Rızasına muvafık şekilde muvaffak eylesin. Amin. Rızasından ayrılmaktan, taviz vermekten, ehli sünnet dairesinden kıl katar ayrılmaktan muhafaza eylesin. Amin.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 Baktım ki salih ameller e, benle kabre iner. O halde benim sevgilim e, gönlümü bağladığım dostum kim olsun? Salih ameller olsun. Yani şu kıldığımız namazlar, şu cemaatler, şu salavat-ı şerifeler, Allah'ım sallallahu aleyhi ve sellem, Muhammed'in aleyhi zikirler, en fazalettisi, Subhanallah ve Elhamdülillahi, ve la ilahe illallah ve Allahu Ekber, ve la havle ve la kuvvete illa billahi'l-aliyyil-azim, Bunların hepsini hakkında faziletler hakkında birçok hadis-i şerif varid olmuş. Ben de ne yaptım? Salih amelleri kendime ee, dayanak kabul ettim. Kabrimde kandil olsunlar ve bana enis ve yoldaş olsunlar. Özellikle Kur'an-ı Kerim hakkında hatim dualarında geçiyor. Allah mec'alil Kur'an elena fit dünya Bak Peki ezberliyorsunuz ha? Nereden biliyorsunuz onları? Çok bulundunuz herhalde şey, cenaze dualarında. <gülüyor> Allah'a mece'alli Kur'an elena fi dünya karina Ya Rabbi Kur'an'ı bize dünyada ne ile En yakın arkadaş eyle. Ve fil kabri munisa Kabirde bize Kur'an'ı ne yap? Enis ve yoldaş eyle. Bu dualarda var ya. Ve ala sıratı nura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 o ezberlemek için olursa dinletirken o başka. Ama zikir için okurken hafızda olsan eftal olan nedir? Bakarak. Çünkü bakmakta ne var? İbadet bakam Hamşu minel ibadeti. Beş şey ibadettendir. Nezaru fil mushafi. musafa? Bakmak ibadet. Okumasan bile bakmak ibadet. Tutmak ibadet. Parmağından sürmek ibadet. Ve nazaru e, ila el Kabe'ye Kâbe bakmak. Ve nazaru ila vel anne babanın yüzüne bakmak. Ve nazaru ila el alimin âlim, yüzüne bakmak. Ve nazaru ila Zemzem, Zemzem'e -zem e bakmak. Zemzem için kuyusu dere, şeyi açık değil ama Zemzem suyu böyle ba, kavanoz içine koysan şeye, cam ekana Zemzem-i Şerife baksan ya ve -hat tahuttu el hatta Zemzeme bakmak bile günahları sildiriyor. Ya. Zemzem başka bir şeye benzemez. Ee, ne niyetle içersen o oluyor. Dolayısıyla Musaf'a bakmak. Ümmetimin en eftali ibadeti Kur'an-ı Kerim'i bakarak okumak. İşte harflerini düzgün çıkartmak lazım. Talimine, tecvidine, riayet lazım. Talim tecvid üzere bilmediğiniz sureleri okumamak lazım.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 efendim e, o sureleri Yasin Şerif çok e, heves ediyorsunuz, rahmet ediyorsunuz Yasin Şerif ne demek? Bir kere Yasin Şerif okusa on kere Kur'an-ı Kerim'i katmetmiş olur. On kere. Ben kara Yasin rıza ve cilla fi leyletin bir gecede Yasin Şerif'i Allah rızasını okusa gufir alehu. Bütün günahlar af olur. Men kara Yasin sadren nihar Kuliyet gündüzün ortasında bir derdi muradı olsa yasin Şerif okusa hemen o haceti görülür. Menkara Yasin'e evvel el nahar, ultu Gündüzün başında Yasin okusa işe giderken o gün bütün kolaylıklar ona verilir. Menkara Yasin'e evvel leyl gecenin başında yasin Şerif okusa leyli o gece ne kadar zorluk olsa ona kolaylık verilir. Yasin'in lima kur'etle ne niyetle okunuşa olur? Makara acayun illa şebia. Hangi aç okusa mutlaka doyar Makara mesjün illa hal külüsa. Hangi hapisteki okusa mutlaka kurtulur? Evet evet. Çakçıplak elbise bulamayan okusa mutlaka Allah ona giydirir. Yani sebep yollar. Makara meriydun illa şufiye. Hangi hasta okusa mutlaka şifa bulur? Makara müsafirun illa Ala seferi Yolcu okusa sefere çıkmış, yolculuğunda yardım görür. Yasin Şerif, acayip bir şey yani. Çok atış şerif var hakkında mesela. Ama Yasin Şerif'i de, e, ne diyorum size, e, yani hafız gibi bütün Kur'an'ı okuyamayabilirsiniz. Ama bu fazileti hakkında varid olan bir Yasin Şerif, bir Tebarek-i Şerif, bir Secde-i Secde Şerif, duhan Şerif, bunlar... E,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 şeklinde bir tasdik almak lazım. Bir tasdik almak lazım. Aksi takdirde çok mana yanlışlığına sebebiyet verecek şekilde hatalı okumalar kaçınılmaz olur. Kaçınılmaz olur. Talim tecvidinde çok ince kurallarını kastetmiyorum. Yani çok ince kurallarını kastetmiyorum. Ama manayı bozacak şeylerden mutlaka sakınmak icap eder. Fazilette çok. Kabirde azaptan kurtuluş için, cennette dereceler, salih ameller mezara geliyor, en başta Kur'an-ı Kerim geliyor. Tabi ki Kur'an-ı Kerim'e inanmak, başta eli sünnete göre itikad tası, en başta onsuz hiçbir amel fayda vermiyor. E ondan sonra e, işte ümmetimin ibadetlerinden en faziletlisi Kur'an okumak. Tabi ki farz namazlar, farz oruç, farz hac, farz zekat ayrı bir şey. İslam şartları konuşmuyoruz. Ama nafile ibadetler, fazayla amal,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 Bu kadar da meşhur adam olmuşsun. Sosyal bilgin sıfır. E senin de ehl-i sünnet itikadın sıfır. <gülüyor> kabire girdiğin suallere cevap sıfır. Ne yapacağız? Kulü doğru okuyamıyorsun. Ahirette sana matematik, fizik, kimya mı soracaklar? Şimdi ölsen ne cevap vereceksin ahirette? Bu dünyada bütün öğrendiklerin kabire kadar gitmez be. Dünyada bile fayda etmiyor bile. Kabirde ne edecek? Yani çok yazık.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 Şahin Akşibend Hazretleri Seyyid, Abdülkal Gelehan Seyit Seyyid, Ahmet Rufa Hazretleri Seyyid, Ebul Hasan Şahzeli Hazretleri Seyyid, İbrahim Düşük Hazretleri Seyyid, Ahmet Bedevi Hazretleri Seyyid, zaten hep tarikatleri Kur'anlar falan hep Seyyid zatlar. Mevla onlara nasip etmiş. Yani bu Ehl-i Beyt bu sevgisi. Ve kıraatil Kur'an Çocuklarınızı ne üzere terbiye edin? Kur'an kıraati ve tilaveti üzerine tedib ediniz.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 Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki innel mü'minet saliham salih bir mü'min Allah'ım salihlerden eyle Amin. tevfena müslümin canımızı müslüman olarak al Amin. vel hükna bis salihin bizi salihlere ilhak eyle Amin. salih ne demek? iyi demek. İyi neye göre? Allah'a göre Allah'a göre salih neyle olur? yaptığı ameller ameli salih olursa olur. Adamın ameli fasitse, bozuksa o adam ne olur? Fasık olur. Adamın ameli salihse o adam ne olur? Bütün işleri salih. Yani kabul elverişli. Mevla razı o amellerden. O zaman adamda ne olur? Salih kimse olur. Salihlik öyle bir makamdır ki e yani peygamberler bile onu istiyor. E, Yusuf Aleyhisselam duasında Kur'an-ı Kerim'de geç. Tevfeni Müslüman, beni Müslüman olarak öldür ve elhak diye bir salihin. Halbuki peygamber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 şey değil haram değil ama evinde olsa güzeldir o etrafında okunsaydılsa evinden kaldırıldığı zaman <gülüyor> allah Allahu Teala'nın orduları karşılar onu kapıdan bütün ordular bekliyor halbuki bakıyorsun garibanın biri salih bizat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 İblis'in haber olmadan herip bilet almış. Ya. Ve dausavi kabri. Neyse o zat geliyor. Cenaze namazı kılınıyor. Defin işlemi yapınıyor, yapılıyor. Kabrine konulunca etet salatu Namaz geliyor başucunda duruyor. Hey kurban olduğum şu namazlar şu namaz. Sabah namazına kadar zor geliyor. Uykuna kadar ağır basıyor.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 Yani onların suretleri nur gibi ya onlar sevimli. Mescitlere yürümesi ve taati, taatü diğer taatleri, ibadetleri, zikirleri, tesbihleri, rabıtalleri, murakabeleri ve zikruhu zikirleri işte okudu Subhanallah ben senelerdir okuyor şu dua, şu zikir, şu dua anlatıp anlatıp dergileri, kitapları doldurduk. Daha da eksik çok var hutahatler ve zikirler giriyor. An yemini sağ tarafına, ve şimali sol tarafına ve tenehas sabru fi nahiyetil kabri. Sabır çilelere, musibetlere, hastalıklara efendim sabırlı olmak yani Allah'tan razı olarak tabii ki bu sabır ve efdalul amali amellerin en üstünü. Amellerin en üstünü sabır. Çünkü sabrın mütealekatı üsttür. Sabır sadece hastalığa sabır değil namazlara, ibadetlere devam sabır ister bir kere değil, kere değil günde beş kere, beş gün değil, on gün değil ölene kadar efendim diğer zikirler ibadetler sabır ister, günahlardan sakınmak sabır ister, her dakika günaha teşvik var, sabır ondan sonra hastalıklarda tabi o en alt derecede, çünkü zaten Allah veriyor, celle celaluhu verince dayanacaksın, ama razı olursan kazanacaksın, ayrı dava ama emirlere devam daha bir zor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 Geliyor baş tarafından. Fequlü diyor salat namaz başında durduğu için ilek yani. Sen benim tarafa yanaşma diyor. Feyni ukanı muhafizan umruu alayye. Ömrü boyunca beni muhafaza et diyor. Şimdi de ben onu muhafaza edeceğim. Ömrü boyunca Bir iki kere kılmak lan olmaz. Arada bir gelmekle sohbete olmaz. Ömrü boyunca bana bana devam et. Sen benden uzak dur. Fela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 Adam herkes kendisi gibi sağlam zannediyor. Bir hastanede baksa ki millet eli hortumlarla orasına hortum sokmuşlar, nefes alamıyor, boğazını kesmişler, yandan vermişler, idrar yapamıyor, sondalarla biçmişler, doğramışlar. Ah, idrar yapmak neymiş ya, yemek yemek neymiş, çay içmek neymiş, nefes alamıyorlar, o, şişeler, tüpler başlarına. Bir nefes, bu neymiş, e tabi bir göreceksin de on sonra anlayacaksın. Onun için azap bir dolanıyor onu. Onda girecek yer bulamıyor. Mevla rahmetiyle onu sarf ediyor, def ediyor. Fekûlü sabrul ile amal. Sabır kenarda duruyor. Adam sabırlı. Dünyada sabretmiş heps Allah'tan razı gelmiş. Diğer amellere sabır diyor ki, vaziyeti gördünüz diyor. Ama hiçbiriniz başarılı olamasaydınız, ben devreye girecektim diyor. Ama bana lüzüm kalmadı diyor.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 yakadı üçüm afaltum fela o la zalike le tu siz olmasanız ben devreye girecektim fene zihrun lo ama ben ona yine lazımım diyor sabır Azığım ona hazır bekliyorum onu inde sıratı vel mizan çünkü sıratta mizanda siz de baş edemeyebilirsiniz sıkıntılar çoğalır sıratta çengeller çeker cehennemden aşağı çengel takılır köprünün üstünden çeker altına cehenneme doğru mizanda sevap günah tartılır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 Bunu şimdi burada konuşmakla olmaz. Başınıza ve alemenne fissabri ala ma tekrahu hayran kethira. Hadis-i şerifte İbn Abbas Hazretleri'ne ey gulam, ey çocuk dinle beni diye buyurduğu uzun bir adet ekseri okuyorum. Peşinde sonunda bu geliyor. Bazı rivayetlerde bu yok. Ama bazı rivayetlerde bu var. İstemediğin şeye sabretmende çok büyük hayırlar göreceksin. İstemiyorsun. Araban bozuldu, kırıldı. Ayağın kırıldı.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 En fazla Allah mecbur ifî musibet, Ya Rabbi musibetimde bana sevap ver. Ve ahliflîkârâ minâ daha hayırlısını bana yerine bedel ver. <gülüyor> böyle bir dua hakkımız var, bu da mühim bir dua. Ama, görüyor musun, şöyle oldu, böyle oldu, El alemin işi rast gidiyor, benim işim hep niye ters gidiyor, adam namaz kılmıyor, karşıdaki zındık, işte efendim herifte ne para var ya, ben efendim, anam ağlıyor teheccüd, meheccüd, beş vakit namaz, para yok, bir şey yok, aç kaldık. He?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 Küllün kaçarız yani. İlim yok, bir şey yok bizde. Ne korktayacak ya. Mevla konuşturuyorsa onu ahiretten haber var, dinlesene. Dedik, evet, Efendi Hazretleri. Gördük. Dedi ki, ben her gece secde suresini okuyordum. Çünkü sünnetti. Resulullah s.a.v. secde ve tebarekeyi okumadan uyumazdı. E bu Davud hadisi. Kâne lâ ye Sallallahu aleyhi ve sellem uyumazdı. Hatta Elif elifle amimes secde, üç sayfa secde suresi. Cuma sabahları kıldırıyordum ondan ya. Gelemiyorum şimdi inşallah. Geleyim yakında gelirim inşallah. O sünnet. Ama on dört devam ediyor. Siz devam edebilenler gelin yani. Ne derdiniz varsa. Elifli Ammiyet secdeyi okuyordum. Başımdaki nur gördünüz. Başındaki on dört ayet. Ayaklarımdan çıkan nuru gördünüz. Sonundaki on dört ayet. Ortamdan çıkan nuru gördünüz. Secde ayeti. O bir buçuk sayfa sonra. secdeyi gerektiren ayetin kendisi de ortamdan çıktı.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 Neymiş secde suresi? Nasıl adamdan nur olmuş çıkıyor? Evet. Mutarif İbni Abdillah. Sellem, bu da büyük veli. Her gece secde sureci tebareke suresi bunlara devam ettiği için. E zaten sünnet. Uyumazdı diyor. Bir de yolculukta bile terk etmezdi meselesi var. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in seferde namazların önündeki sonundaki sünnetleri terk ederdi. Yolculukta, seferi mesafe meselesinde. Ee, ama teheccüd, işrak, kuşluk onları kılar. Namazlar ikiye indiği için, namazlar ikiye indiği için mesela sünnet terk edilmez. İki çünkü o zaten. imme yok. Akşam da terk edilmez çünkü akşam üç. Onda inme yok. Ama öğlen ikindi yatsıda inme var. Ha, ben sünnetleri kılacağım. Kılsan daha faziletli. Ama efendim sallallahu kılmadı olurdu yolculukta. Şimdi yolculukta terk etmediği zaman bir meseleyi onda ne var? Çok dikkat edilmesi gereken bir mesele var.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 Ama sen beni tanımıyorumsun hala diyecek ya. İkide bir böyle boş bulunuyorsun, beni soruyorsun. Fakat sahibi küfii kabrike ve dünya. Sen dünyada da seninle beraberdim. Kabrinde de seninle beraberdim. Ene ameluke. Ben sen amelinim ya. Namazın, orucunum, zikrin, sohbetinim. cuma geceleri, salavatlarım ya. Okuyalım haydi unuturuz sonra. Allahumme sallı ve sellim ve barik ala seyidina Muhammedin nebiyil ummi. El Habibil Alil Kadri El Azimil Cahil Ve Alâ Ali ve Sahbi Amin Vallahi amelin güzeldi Onun için sen de beni güzel görüyorsun Dünyada sen benim çok sıkıntımı çektin Şimdi ben senin sıkıntını çekeceğim Namaz kolay değil Abdest kolay değil Güsül kolay değil Devam devam devam Oruç ibadet, Zikir Uykusuzluk açlık susuzluk, Yorgunluk Tam ibadet yapayım dersen Baya sıkıntılı işler var ama şimdi de ben senin efendim, zahmetlerini katlanacağım diyecek. Allah'ım böyle salih ameller bize müyesser eylesin. Allah'ım şu cuma geceleri, şu sohbetlerimizi bize eniş ve yolda eylesin. Allah'ım bu cemaatlere devam sebat nasip eylesin. Amin. Amin. Şehban Rabbil Aali ala alimabil Hamdulillah Rabbil Aali bin Salat ve Selam Allah Seyedil Murcili Muhammedu wa ala alimus Suhbeyajmeyin Allah naseluk al Janna naudubukum al Nahr Allah naseluk al Dhaak al Janna naudubukum sekhutuk al Nahr Allah naseluk al Janna ama qarba ilah min qabni muamel naudubukum na min qabni muamel Allah naselukum kair masalekum Nebukum <noise> Muhammed sallallahu taala wa sallam naudubukum sher mashtadekum Nebukum Muhammed sallallahu taala ve entel musta'an ve alek el-belağ. Bela hamle ve la kuvvete illa billahi el Sallallahu ta'ala ala sayyidina teslimen kesiran. Elhamdülillahi rabbil için, خاص bu gece isimleri bize arz edilen meyyit ve meyyitten ruhları için el-fatiha.